Bismillah, Elhamdülillah, ve Vesselamu Aley Resulillah, Selamu Aleyküm ve Rahmetullah Sevgili arkadaşlar, ben size bugün aktif düşünmeyi, düşünmeyi, düşünmeyi e, e, anlatmaya çalışacağım Yani nasıl düşünmeliyiz, düşünme konusunda düşünmeyi anlatmaya gayret edeceğim özetin özeti mahiyetinde söyleyeceğim için can kulağıyla dinlerseniz istifade edersiniz. Ayrıntılara girme imkanım yok çünkü. Evet. Düşünceden önce düşünmeyi öğrenmek durumundayız. Başarı ve düşünme sistemleri öğrenilebilen hususlardır. Toplumu içinde mutlu ve başarılı olanlar istatistiklere göre yüzde iki civarındadırlar. Mutlu olduğunu söyleyen ama bir sürü şikayeti olan insanları çıkardığımızda genel olarak yüzde ikiyi geçmez. Ama bu insanlar çoğunlukla kendi kendilerini mutsuz ederler. Mutsuzluk biraz olguları algılamayla alakalıdır. Efendim Günlük insan kaç bin civarında düşünme zihninden geçer? Onu söylemiştim, öğrencilerle paylaşmıştım. Kaç bin civarında? Değil, değil, değil, daha fazla. Biraz daha fazlaydı. Evet, 60 bin civarında kişi 24 saat içerisinde düşünceleri beyninde ne yapar? Toparlar. Yani bir günde 60 bin civarında farklı düşüncelerle uğraşırız. Efendim? Yaklaşık 60 ile 70 bin, 75 bin civarında değişir. Aşağı yukarı minimumdur. Tekrar vesaire. Hayalimiz bir anda gelir gider, düşünceler. Yani Uykuda da, evet. Uykuda da düşünürüz. Beyin, vücudumuzun hiç dinlenmeyen tek organıdır. Diğerleri mesela kalp de dinlenir, rolantıya alır kendini. Yani hafif çalışır uyurken. Ama beyin hiç dinlenmez. Hiç dinlenmeyen tek organımız beynimizdir. Allah diğer organlarımızı da çalışarak e, sağlıklarını, güçlerini artırma özelliği vermiştir. Tembellik organlarımıza fayda getirmez, zarar getirir. Vücudu güçlendirmek için nasıl antrenman yapılır, dinlendirmez insanlar güçlenmek için. O yüzden beyni de ne kadar çalıştırırsak o kadar beynin antrenmanı olur ve beyin de o kadar güçlenir. Beyin jimnastiği deriz. Beynini okuyarak, tefekkür ederek, problem çözerek, ümmetin dertlerine çözüm bulmaya çalışarak beyni güçlendiririz. Ve beyin güçlenirse, ihtiyarladığımız zaman da bunamayız. Hafızamız bizi daha uzun süre yardımımıza koşar. Yok, beyni fazla çalıştırmazsak, beyinde tembellikten dola, tembelliğe alışır ve zora gelmez. Çok çabuk iflas eder, durur. Ve insanoğlu kazandığı beyinle alakalı seviyeden, aşağıya hiç düşmez. Söz gelimi sporu bırakırsınız. Bileğinizin gücü zayıflar. Spor yapmadığınız zaman zayıflar ama beyin öyle değildir. Yani beyinle alakalı ne hangi seviyeye geldiysek oradan daha aşağıya düşmez. En azından orada sabitlenir. Geri gitmez. E, mümkün daha takviye ederek, çalışarak onu geliştirebiliriz. Gece elinde su testisiyle bir ama fener almış, öyle gidiyor. Çeşmeye, su almaya. Adamın birisi ya sen kör değil misin? Feneri niye aldın eline? Fener olsa ne olur, olmasa ne olur? Ben demiş. Feneri kendim için almadım. Gözü gördüğü halde gönlü kör olan adamlar bana çarpmasın diye onlar için aldım. Evet. Yani kendim için değil başkası için aldım o feneri der. Biz de kendimiz için fener yakmakla birlikte başkası için de yakmamız lazım. Hani şoförün ustası Karşısındakinin hatasını hesaplayan kimsedir. Sadece kendin hata yapmamakla, hele İstanbul'da usta bir şoför olamaz. Başkasının da nereden nasıl hata yapma ihtimalini hesaba katacaksın. İşte düşünme karşısındakinin de olumlu olumsuz nasıl düşüneceğini biraz bilebilmek, hesaba katmak ile olur. Evet, düşüncelerin çoğu maalesef iç engellerdir, olumsuz düşüncelerdir. Bunları değiştirmezsek ne mutlu olabiliriz, ne de başkalarına olumlu düşünceler verebiliriz. Söz gelimi olumsuz düşünceyle alakalı e, örnekler vermeden önce, hani iç konuşma dediğimiz bir konuşma vardır. Olay vardır. Söz gelimi beni konuş, benim konuşmamı dinliyorsunuz ama aynı zamanda iç konuşma da yapıyorsunuz. Ya ne anlatıyor bugün? Düşünce filan dedi. Düşünce mi bunları değerlendireceğiz? Düşmeyince mi? Filan evet. diye söz gelimi kelimelerle oynuyorsunuz veya ...benim ses tonuma takılıyorsunuz... ...arada... E, ...tökezleyecek mi filan... ...ona bakıyorsunuz... ...ne bileyim arada eve gidip geldiniz... ...ne yaptı annen ne yemeği hazırlıyor... ...şu saatte... E, ...onu bir kontrol edip geldiniz... E, ...havanın sıcaklığını... ...soğukluğunu... ...yani iç konuşmalar yapıyorsunuz... ...işte bu iç konuşmalar... ...insanın... E, ...kontrol edemediği zaman... ...kişiyi uykusundan da eder... Anlama kabiliyetini de düşürür. Ders çalışıyorsa dersinden verim aldırmaz. Ee, ve insanı mutsuz yapacak bir sürü e, formül geliştirir. İçimiz, iç, e, i̇çimizdeki sesi susturarak aslında sessizliğin sesini dinlemeliyiz. Yoksa iç gürültüyle beynimiz de yorulur e, ve e, verim ve randıman alamayız hiçbir konuda. Dış gürültüden çok daha önemlidir iç gürültü. İç gürültüden neyi kastettiğimi anladınız herhalde. Kendi kendinize konuşmak, kendi kendinizi engellemek. Bunun çok değişik problemlere yol açtığını söyleyebiliriz. Olayları engellemek mümkün olmayabilir. Kaderdir, kazadır. Başınıza bir şey gelir. Hastalıktır veya bir başkasının hastalığıdır yakınlarınızdan birinin. Ama onların o başımıza gelenlerin duygusal etkilerini kontrol etmek bizim elimizde. O yüzden Allah sabretmeyi emretmiş. Sabretmeyi emretmiş. O yüzden sınav bilinci içinde olmamız Bizim huzurumuz ve mutluluğumuz için değerlendirilir. Erdem biraz da kendimizi kontrol edebilmekle alakalıdır. Şimdi iç dünyamızla dış dünyayı değiştiremiyorsak, o zaman iç dünyamızdaki düşünceyle kendimize zarar vermemeliyiz. O iç dünyamız... Dış dünyayı olumlu şekilde etkileyecekse güzel. Yok böyle değil. Dışımızı daha kötü hale getirecekse veya kendimize zararı olacaksa melankolik düşünceler, e, olumsuz, karamsar düşünceler içimizde hem e, hastalıklara sebep olur, bizi karamsar yapar hem de psikolojimizi ciddi manada olumsuz etkiler. Evet, özgüvenimizi yıkar yer yer olumsuz düşünceler. Yani diyelim ki benim başım ağrıyor. 10 puanlık bir acı hissediyorum. 10 puanlık bir acı var. Bunu iç dünyamda ya yine başım ağrıdı bugün. Akşama kadar bu böyle devam eder. Kahrolası şu baş ağrısı. Dediğimde bir 10 puan ben artırmış oldum. Nasılsın? Ya sorma, başım çok ağrıyor." diye sana dertlendiğimde o acıyı tekrar 10 misli, 10 puan daha artırdım. 10 puanlık acı 30 puana çıktı. Hele anneler veya kişiyi koruma durumunda olan büyükler sorduğunda yine şikayet ederek ona yöneldiğimizde onların da "Vah vah evladım." falan demesi 20 puan daha yükseltir, 10 puanlık acı oldu, 50 puana çıktı. Yankı olarak sana döndü onlar. Yine mi hastasın, yine mi şöyle vesaire deniliyor. Efendim, düşünceye daldık, yine rahatsız olduğumuzu değerlendirdik. İç dünyamızda bir 10 puan daha artırdık vesaire. Mümkün 10 puanlık rahatsızlığı biz yüz puanlık bir acı olarak hissederiz. Bu bizim kendi ellerimizle yaptığımız bir şeydir. Bir arkadaş bir olumsuz söz söyledi. Unutuver, affediver, sıfır olsun. On puanlık bir problem idi o. Silebilirdik, onu sıfır puana düşürebilirdik. Böyle yapmadık, içimizde kurguladık. Kurguladık, ya nasıl olur da bana bunu söyler dedik, on puan artırdık. Sonra az sonra bir daha aklımıza geldi veya cevap verdik, ona onunla tartıştık, bir on puan daha artırdık. Unutamadık, bir saat sonra yine daha hala içimizde o sözün olumsuz etkisi var, giderek artırdık. İşte mutsuzluğu kendimiz böyle hazırlarız. İçimiz kargaşayla dolar, ona karşı kızgınlığımız, nefretimiz bizi psikolojik hastalığa da götürür, suratımız asık olur, canımız sıkkın. Niye? Ya iki saat önce arkadaşım biri şöyle dedi. Daha artırıyoruz ve olan bir olayı biz gözümüzle abartarak olduğundan çok fazlaya ulaştırıyoruz. Karı koca kavgaları hep böyledir. Unutuver, duymayı ver, görmeyi ver, yaptığını yok sayıver, affediver, bitecek ve kendinde mutlu olacaksın. Nasıl olur da bana böyle der, bana böyle yapar. Yine kahvemi yapmadı. Haydi olayı büyüttük de büyüttük. Yani kaç paralık kahve ve bizim ne kadar psikolojik rahatsızlığımıza, mutsuzluğumuza sebep oldu. Hayat böyle insana kendi kendine zehir edilir. Aslında mutsuzluk, huzursuzluk diye bir şey yoktur diyebiliriz. O yüzden peygamberin başına gelenler senin benim başıma gelmedi. Onun kadar hiçbirimiz zor bir hayat yaşamadık. Ama Allah Resulü mutlu muydu? Mesut muydu? Güler yüzlü müydü? Şikayetçi değil miydi, şikayetçi miydi? Şükreden bir kul muydu? Demek ki mutluluğu kendi üretiyor insan. İslam ona çokça yardım ediyor. Sabır diyor, af diyor, imtihan diyor, unut diyor, sevgi besle diyor, kardeş kabul et diyor. İslam ne kadar emirler veriyorsa benim senin mutluluğumuz için veriyor. Sen de affetmiyorsun. Sen de efendim sabretmiyorsun. Olgunlukla karşılamıyorsun. Kardeş olarak değerlendirmiyorsun. imtihan demiyorsun. E kendine yazık ediyorsun. Demek ki biz düşüncemizi değiştirmiş olsak hayatta çok çok fazla e, nimetlere sahip olmasak bile ki sayamayacağımız nimetlere yine muhatabız. Çok fazla bizden zengin olanlardan, imkanı fazla olanlardan daha mutlu olabiliriz. Mutluluk, tekrar edeyim, hiçbir şey yapmayın. Sadece olumsuz düşünmeyin. Olumsuz olarak zihninizi kullanmayın. Olaylar sizi mutsuz etmeye Güç yetiremez. Yani kaç paralık problem vardır ki? Allah onlara dayanacak bünye vermiştir bize. Soğuğa da, sıcağa da, işte iftiraya da, hakarete de tahammül edebilecek, ölüme de katlanabilecek, her türlü zorluğa dayanabilecek bir irade ve iç yapı vermiştir. Kullanmazsan, eş, o zaman sen zarar ediyorsun. Araban var, kullanmıyorsun. Kullanmıyorsun. Dağlara, dağlara demeyelim haydi. Efendim e, uzun yollara yaya gidiyorsan senin kabahatin. Paran var, ihtiyacın olduğu zaman harcamıyorsan e senin kabahatin. Pusulan var, yolu şaşırdığın zaman bakmıyorsan e senin kabahatin. Allah bu tür imkanları vermiş ama kullanmıyor. Evet. İnsan başarısız olarak çaba sarf ederse başarısız olur. Yoksa herkes başarılıdır. Ya da benim gibi başarılıdır. Evet. evet. Bir yumuşak g ile değişmiyor. Herkes başarılıdır. Evet. Yani bahane bulursak insanlar kendisinin yaptığı hatalar için hep bahane bulmaya meyillidir. Karşısındaki aynısını yapsın, onun ona bahane buldurmayız. O niye böyle yaptı? E sen e ben de yaptım ama şundan şundan dolayı bir gerekçem vardır. Tabi ben de iyi bir insan değilim. Ben de eşime karşı hatalar yaptım ama o şunu yapıyor. E o da der ki aynısı, ben onu yaptım ama şöyle bir gerekçem vardı. O da bana böyle yapıyor. Herkes kendisini yaptığını tevillerle, bahanelerle geçiştirir, onu yok sayar. karşısındekinin tevili vesairesi söz konusu değildir, onu gözünde büyütür. Halbuki tersi olsa, insan kendi küçük yaptığını büyük görse, özür dilese, aslında ben şöyle yapmamalıydım dese, karşısındakinin yaptığına da mazeretler, bahaneler, gerekçeler vardır diye hüstü zanlını kullansa karşısındaki mahcup olur bir daha yapmaz onu. Veya az hatalı olduğu halde kendinden özür dileyen bir kimseye karşı o da insandır ya esas esas büyük hatayı ben yaptım. Özür ben özür dilemem lazım der. Ama ben mi özür dileyeceğim derse birisi Öteki de özür dilemez. Küçücük meseleler ciddi manada problem olur gider. Bu uluslararası kavgalar da böyledir. Aile kavgaları da arkadaşlık arasındaki durumda. Hayatın zorlukları konusu da böyledir. Dolayısıyla biz kendi irademizi kullanarak, kendi düşünce sistemimizi değiştirerek hayat boyu mutlu olacak, huzurlu olacak bir yöntem seçebiliriz. Polyanlacılık değil bu. Aslında polyanlacılık da olaya olumlu taraflardan bakmadır. E, o da motivasyondur. O da uygun bir yöntemdir. Ama biz Allah için yaparsak, o zaman hem ibadete dönüşür yaptıklarımız, affederiz Allah için, sabrederiz Allah için, katlanırız Allah için, görmeyi veririz Allah için. O zaman hem sevabımız ecrimiz artar hem de kendimiz mutsuz olmayız, rahat duruma düşeriz. Söz gelimi bir ambulans gidiyor yoldan. Sesli olarak işte ben geliyorum diyor. Biz bu olay karşısında bir iç konuşma yaparız ve duygular içinde oluruz ve bu davranışa dönüşür. Söz gelimi ambulansla alakalı 3 tip olur. Birisi şüpheci bir tip. Şüpheci tip ya bunun içinde kimse yok. Şoförün işi var yine. Bir yerde şey poker oynayacaklar. Oraya yetişmeye gidiyor. Yol açmak için efendim hasta var gibi gösteriyor der. Ve duyarsız davranır. Arabayla gidiyorsa pek arabasını çekme taraftarı değildir. Sonuç olarak içinde hiç merhamet hissi filan olmaz. Fırsatçı bir tip, ya şu ambulansı takip edeyim yol açılmış olur İstanbul trafiğinde. Rahat ederim İyi ki ambulans geldi içinde kim olursa olsun beni ilgilendirmiyor. Önemli olan yolumu açmış olur arkasını takip edeyim der. Bu hırslıdır, heyecanlı bir tiptir ve fırsatçı bir durumdur. O da bu olaydan bir sonuç olarak hemen arabasını ambulansın arkasına sürmeye çalışır. Üçüncü duyarlı bir insandır. E, Su yüzan beslemez. Efendim ne yapar? Bu ambulansa yol vereyim. Mümkün ki içinde çok ağır bir hasta olabilir. Gecikme zor olabilir diye bir acıma hissi, merhamet duygusu olur ve sonuçta da kendisi görevini yapar. Dolayısıyla aynı ambulans üç ayrı etkiye sebep olur. Üç ayrı tipte. Üç ayrı. Bir dilenci görürsünüz, aynı dilencidir. Şüpheciyseniz, ya benden daha zengin bu dilenci, ne parası vereceğim, enayi miyim ben der. Duyarlı, duygulu bir insan... Ya belki gariban ilk gün çıkıyordur, meslek edinmemiştir. Gerçekten muhtaç olmasa böyle yüz suyu dökmez. Gariban bir kimse hiç olmasa görevimi yapayım der. Dolayısıyla vicdanını kimi susturur, kimi bastırır, kimi vicdanına göre davranır. Tabii bunda dilencilerin de e, istismarının rolü var mıdır? Elbette vardır. E, şimdi yani olaylar e, ayrı, olayları bizim yorumlamamız ayrıdır. Yani karamsar yorumlamak var, efendim iyimser yorumlamak var, ibadete dönüştürecek şekilde yorumlamak var. Yardım etmek için veya bahane üretmek için yardım etmemeye e, yorumlamak var. Yani bu e, hepsi biz yorumlayarak ne yapıyoruz? Sonucu e, sağlıyoruz. Ya, yalnız yorumlarken kendimizin sebep olduğu bir problemi yorumlamamız ayrıdır. Başkalarının sebep olduğu problemi yorumlamamız farklı olur. Kişi kendisi hakkında pek objektif olmaz. O yüzden kendi ürettiği problemi insanlar kolay kolay çözemez. Ailevi problemleri karı koca kendileri kolay kolay çözemezler. Çünkü kendileri üretmişlerdir. Kendilerine göre haklıdırlar. Çıkmaz sokağa gelmişlerdir ama nasıl geldiklerini bilmezler. O yüzden hakemler, olgun insanlar o ailelerin problemlerini dışarıdan bir insan olarak daha rahat çözerler. Yine bir iş yerindeki problemi iş yerinin müdürü, amiri, sahibi kolay kolay çözemez. Çünkü o problemler onların sebep olduğu problemlerdir. Ve kendi problemlerini yanlışlarını da göremedikleri, objektif olamadıkları için bir başkası e, objektif bir gözle o problemleri daha rahat görür ve daha rahat çözer. O yüzden psikologlar aslında pek bir şey yapmazlar problemli insanları dinlerler ve deşarj olmasını sağlarlar. Çok küçük bir iki yönlendirmeyle mümkün ki psikolojilerine fayda sağlayacak hususlar üretir. Sen onu onu anlatıyorsan kendine de anlat. Senin de o kadar aklın var. Kendin çöz. Çözemezsin. Çünkü kendin problemleri ve kendi yaptıklarını hafife alırsın, önemsemezsin, bahaneler üretirsin. Diğer insansa senin için öyle bahaneler üretmediği için daha rahat çözebilir. Aslında her şey başlangıçta bir düşüncedir. Uyguladığımız, yaptığımız her şey bir düşünceyle başlar. İçimizde başaramadığımız bir şeyi dışımızda başarma şansımız olmaz. Yani mağlup olacağım diye maça çıkan bir takım galip gelemez. Ben yanılacağım büyük ihtimalle güzel konuşamayacağım diye kendine güvenemeyen bir konuşmacı bir hatip kendi kendini başarısızlığa mahkum eder. Kendi kendini şaşırtır. Evet. Yani önce içimizde fetihler, içimizde galibiyetler, içimizde başarılar e, olacaktır. Ee, hazırlık beyinde iyi bir tasarlamakla olur. Ee, i̇çimizde olumlu iç konuşmaları güzel yaparsak dışımıza da öyle etki eder. O yüzden hastalıkların e, en az %65'i en çok da %80'i psikolojiktir. Yani psikoloji hastalığımıza etken olduğu gibi hastalığımızı büyütmeye veya küçültmeye sebep olur. Yani hasta olduğunuz halde iyiyim der, iyi rolü oynarsanız en az yüzde altmış beş iyileşirsiniz. Tersi de bunun mümkün. İyi olduğunuz halde hastayım diyorsanız yüzde altmış beş hasta olursunuz. Çünkü insanın kandırabileceği en aptal, en enayi kişi kendisidir. Ben hastayım diyorsanız hasta olursunuz. Ben anlamam diyorsanız anlamazsınız. Yapamam diyorsanız yapamazsınız. Kandırırsınız kendinizi. İhtiyar insanlar söz gelimi ben bu bilgisayardan anlamam evladım. Ya anne baba dede işte fare denilir şuna diyeceksin işte şöyle yapılır. Anlamam yapamam. Yapamam diyorsa yapamaz. Kendini kilitlemiştir. Yani... Kişi kendini kilitlerse onun kilidini başkası kolay kolay aşamaz. İyileşmek istemeyen hastayı hiçbir doktor iyileştiremez. Yapamayacağım diyen bir kimseye hiçbir şey yaptıramazsınız. Ben hafızlık yapamam. Kendisini şartlandırmışsa yapamaz. Ben bu dersi anlamıyorum. Arapça ben sevmiyorum, anlamıyorum. Başaramıyorum, yapamam. Bu anlayışı yok etmediğiniz müddetçe Adam derse girer, çok güzel anlatılır, anlar, anlar da yok ben anlam anlamam, anlamıyorumdur, yanlış. Anladığım şey yanlış. Aslında anlamadım ben onu. Ya anlat. Yok anlatamam. Anlatırsa anlatacak aslında, anladı. İyi de içinde hep bir olumsuz düşünce var ya. Ha, o konuyu anladım ama başka konuları anlamam, anlamadım. Bu konu nasılsa aklımda kalmış. İlla insan olumsuz düşünecekse bir yere oturtur onlar. Hayır tersi, başkası nasıl yapıyorsa ben de onu yaparım. Arkadaşım bir tanesi şoförlüğü hiç sevmiyordu. Sonra ya bizim mahalledeki bir kadın ehliyet aldı. O kadın alırsa, kadınları da biraz küçük görüyor. Yok değil mi burada hanım kardeşimiz? Ya falan karı yaparsa ben niye yapamam? Bir kadın kadar Kafam çalışmıyor mu? Filan ona hırsla o da şoför oldu gitti. Yani kendini motive, ha kendimizi motive edecek bir unsur bulursak onu daima saklayalım. O motivasyon lazım bize. Ders çalışmak için nasıl bir motivasyon buluyorsak hayırlı işler için o motivasyon unsurunu unutmayalım. Ben yaparım diyorsak başka zamanda yaparımı kullanın. Yok işte falandan daha aşağı mıyım diyorsanız ondan daha aşağı olmadığınızı ispat edin. Yok Allah'ın rızası işte çalışmakla ilgilidir diyorsanız o motivasyonu yağmurlu günlerde şemsiye gibi yanınızda bulundurmaya çalışın. Çünkü yarın başaramayacağınızı düşündüğünüz zor gelen başka bir durum olacak. Yani yağmur çokça yağacak. Şemsiyeniz yanınızda bulunsun. Evet ama karamsar şeyleri tümüyle terk etmeye çalışın. Evet insanın kendini gözlemlemesi çok önemlidir ama bunu yapmayız. Kendi kendimize ödev vermek, kendi kendimize ceza vermek, kendi kendimize ödül vermek, kendi kendimizi kontrol edip hesaba çekmek aslında bunu yapsak çok rahat edeceğiz. Düzene girecek işlerimiz. Ama bunu yapamıyoruz bir türlü. İşte günde ben bir saat ders çalışmazsam kendime ceza vereceğim. Efendim hafta sonu beş saat çalışacağım. Veya ne bileyim akşam yemeği yemeyeceğim. Ne bileyim yaptığım, zevk aldığım şu şeyi yapmayacağım. Kendimize ceza verebilsek, kendimizi kontrol edebilsek iş bitecek. Şöyle yapın arkadaşlar, zaman zaman kendiniz helikoptere binin, yukarıdan aşağıda da düz bir ovada tek başına kendinizi görün, kendinizi bir seyredin. Kılığınızı, kıyafetinizi, yürüyüşünüzü, konuşmanızı, davranışınızı, insanlara karşı güler yüzlü olup olmadığınızı, sevecen, fedakar nasıl olup olmadığınızı bir gözlemleyin. Kendinizi hiç kontrol etmiyorsunuz. Bakmıyorsunuz kendinize. Ne alemdesiniz. Kendinize iyi bakın diyorlar ya. Çıkın yukarıdan helikopterle bir bakın. Allah bunu nasıl yapacağımızı rüyada gösterir. Rüyada gören de kendimizizdir. Görülen de kendimizizdir. Kendimizi görürüz bazen. Görür müyüz? Evet. Çok zaman görürüz. Evet. Yani işte o ruh gözüyle aslında ne gören var, ne görülen var. Yatan adam var. Uyuyor, gözleri kapalı. Yattığımız yerdeyiz, yataktayız. Ama biz farklı bir yerde, farklı bir kimse olarak kendimizi görürüz. İşte bu görmeyi başka zamanda yapmaya çalışalım. Yabancı birisi gibi kendimizi gözlemleyelim. Rüyadaki gören kimse gibi yani şimdi ben anlatırken aynı zamanda kendimi dinleyebiliyorsam anlatma kusurlarımı görebiliyorsam efendim hem anlatıyor hem başkası anlatıyor gibi onu kontrol edebiliyorsam işte başarılı birisiyimdir başkalarının aferin demesine gerek yok kendi hatalarımı kendim tespit ediyorumdur. Ve kendime de hitap ediyorumdur o zaman. Nasihat ediyorsam kendime de ediyorumdur. Yoksa nutuk attığım şeye kendimi kaptırırım, efendim onunla teselli bulurum, onun faydası çok az olur. Görsel beyin hızlı konuşur, hızlı düşünür, Dolayısıyla sözel düşünceler onu zor anlar. Yani beynimizin okuması, beynimizin düşünce hızı e, çok daha e, süratlidir. O yüzden e, insanın bazen e, yavaş okuması, yavaş konuşması e, araya farklı fanteziler gireceğinden anlamayı düşürür. Ne kadar hızlı okursak o kadar çok anlarız. Yani 200 kelimeyle okuyan, dakikada 200 kelime okuyan ki ortalama öyle okun okur arkadaşlarımız. Kendiniz kaç kelime okuyorsunuz hesaplamadıysanız çok eksik davranıyorsunuz. Kafamızdaki bir haritanın araziye uyması gerekir diye aldığım bir not var. Ee, yani devamlı düşüncelerimizle uygulamamız arasında bir uyum sağlanması lazım. Söz gelimi arazi değişmişse haritayı da değiştireceğiz. Hala şablon olarak o haritayı koymayacağız. Konumlar farklı. Ben talebeyken şöyle şöyle yapıyordum. İyi de senin o talebelikteki haritan çok şey değişmiş şimdi. Talebelerin imkanı farklı, beğenileri farklı, imtihan oldukları alan farklı. Yani hocalar buraya takılır kalır. Haritaları hala kendi zamanlarındaki başlarına gelenlerle alakalıdır. Kaynana gelin kavgalarının çoğu böyledir. Kaynana kendi zamanında kaynanasından çektiklerini değerlendirir. Ben de gelinime benzer şey yaptıracağım. E, kaynanalık böyle oluyor. E, hoca, ben talebeyken hocamdan şöyle cezalar çektim. Öyleyse talebelerim de benzer şeyler çekmeli. Bunlar yanlış şeylerdir. Yani zihnimizdeki haritalarla e, mevcut arazi uyum sağlamıyor. O senin harita'n, 50 sene önceki harita bilmem anlatabildim mi? Ve haritanın farklı yönlerden de e, şey, arazinin farklı yönleri de haritalaştırılabilir. Her mühendisin e, haritası farklı olabilir. Evet. Olumsuz düşüncelerimiz vardır bazen. Unutamadığımız bizi karamsar eden, bedbine eden, yüzyıl e, Efendim, Bir arkadaşımızla ilgili takıntımız, bir e, olayla ilgili psikolojik bir zaafımız. Söz gelimi asansörde bir kapalı kaldıysak asansör fobisi yer yer rüyalarımıza girer, asansöre binemeyiz vesaire Böyle bir takıntıyı önce resim, resim olarak matlaştırmak lazım, sonra onu Uzaklaştırmak kendimizden, hatta uzaya gönderip onu yok etmek lazım. Olumlu bir düşüncemiz varsa, o resmin parlak, zarif hale getirip resmin içine girmemiz ya da resmi kendi içimize koymamız, çerçevenin içine kendimizi de katmamız en güzelidir. Düşünce hataları bizi en fazla etkileyen hususlardır diye başta öyle konuştum. Şimdi e, makine defauluysa üründe defoolu çıkar. Çok eski aşınmış bir makinenin sağlam ürün vermesi beklenmez. 30 senelik fotokopi makinesinden çok tertemiz fotokopiler çıkmaz. E, makinenin hatalı olduğu, bozuk olduğu durumlar vardır ne yapacağız? Ürün devamlı bozuk çıkmasın diye makineyi sağlamlaştıracağız. Ama makine sağlam olduğu halde problemin bizimle alakalı boyutu öyle. Biz kullanmasını bilmediğimiz için yanlış kullandığımız için makinenin hatalı ürün vermesini sağlıyorsak, işte esas problem burada. Makine normal, kaliteli ürünler üretecek. Ama biz yanlış kullanıyoruz. Kağıdı nereden koyacağımızı bilmiyoruz. Mürekkebi bitmiş. Hala makineyi o şekilde kullanıyoruz vesaire. Dolayısıyla Allah'ın yarattığı bu insan adlı beden ve psikolojik durum makinesini Allah'ın istediği şekilde, en güzel şekilde kullanmalıyız. Kur'an'daki tavsiyeler, davranış usulleri, ibadetinden ahlaki özelliklere kadar, inancından işte af gibi, sabır gibi, şükür gibi özelliklere yapışmaya kadar. insanoğlunun insan adlı makinenin güzel kullanımı ile alakalı Allah'ın kullanma talimatlarıdır. Kur'an insan kullanma kılavuzudur. Biz nasıl rahat çalışırız, nasıl huzurlu oluruz, nasıl güzel insan oluruz, Allah bunu kitabında kullanma kılavuzu şeklindeki hidayet kitabında belirtmiş. Bunları yerine getirmezsek o güzelim makine Güzel ürünler elde etmez, e, üretmez. Eskiden insan bilgiyi arıyordu, şimdi binlerce dış güç insanı hedef alıyor, onu etkilemek istiyor. Reklamlar, bilgiler ayağımıza kadar geliyor. Tabi bilgi çağı denilen şu çağ aslında bilgi kirliliği çağıdır. Temiz bilgiler, nurlu bilgiler, faydalı bilgiler nereden nasıl elde edilir bunu çözemezsek bilgiler virüs gibi zihnimizi gönlümüzü etkiler. O yüzden peygamber sallallahu aleyhi ve sellem faydasız ilimden sana sığınıyorum diyordu. Bugün çokça bilginin biz nesiyiz? Bombardımanına tabi tutuluyoruz. Yani eskiden insanlar Okuyacak kitap ararlardı. Bilgiye erişmek için uğraşırlardı. Şimdi ise kirli bilgiden uzaklaşmanın yollarını aramak zorundayız. Evet. Alternatif düşünceler üretmek aslında deha demektir. Deha herkesin düşüncesi gibi, herkesin baktığı gibi olaya bakmamak, farklı yollar denemek, farklı gözler ile bakabilmek, alternatifini düşünebilmek demektir. Söz gelimi maça gittiğimizde maç seyretmek yerine insanları seyretmek bir alternatif bakış açısıdır. Siz oyuna değil, oyuna dalanlara bakıyorsunuz. İnsanları gözlüyorsunuz, topu gözlemiyorsunuz. İnsanlara karşı İlk imaj ilk 30 saniyede oluşan imajdır. Kişiler bir kimse hakkında olumlu veya olumsuz ön yargıya varırlar. Bu da ilk 30 saniyede oluşturdukları bir imajla alakalıdır. Yazı içinde öyle ilk 30 saniyede okunan anlatılan sözler o yazı ve yazıyı veya konuşmayı yapan kimse hakkında e, ön yargı oluşturur. Olumlu veya olumsuz diye. Ben bu yazıyı veya bu konuşmayı can kulağıyla dinlemem arkadaş. Daha nasıl konuşulacağını bilmiyor. Nasıl durulacağını bilmiyor. Böyle kağıt mı olur der veya ilk girişte ne çarpık çurpuk bir cümle kullandıysa ondan sonrasını sen ne kadar güzel anlatmış olursa anlatsın ona beğendiremezsin. Evet. Dolayısıyla ilk görüntü çok mu çok önemlidir. İnsan beyni 7 artı eksi 2 şeklinde çalışır. Dolayısıyla en zeki, en dahi beyinler ancak 9 işlemi yapabilir. Ortalama 5, 6, 7 işlem yaparız. 7 rakamdan fazla rakam ezberleyemeyiz. Bir ezberleyişte. O yüzden dünyada bütün telefon rakamları 7 yedi rakamdır. 7'den fazla olmaz. Ön numaralarını atın bir kenara. 7'den fazla insan, şey insan 7'den fazla işlemi veya rakamı zihninde tutamadığı için. O yüzden ee, çok yönlü bir problemi çözmeye kalkarsanız beyin işlemez. Olayın 4-5-6-7 yönü varsa aynı pro problemin o yönlerini değerlendiremezsiniz. Öyleyse büyük rakamları hesaba katmak için 7'den fazla rakamı hafızaya kaydetmek için kalemden, kağıttan yararlanırız. 27 rakam da olsa kalemle yaparız biz bunu. Elimize kalem kağıt alarak çetrefillik konuları düşünebiliriz. Bilmem anlatabildim mi? Yani insan beyni çok yönlü çalışmaz. Birkaç yönünü görür olayın daha fazla ayrıntılarını beyin aynı anda işleyemez. Kalem işler. Kalemi alırsın Efendim olumlu tarafları diye kağıdın bir tarafına, olumsuz tarafları diye kağıdın bir tarafına onar tane madde bile yazsan, gözünle baktığında olay somutlaşır ve onlar arasında sağlıklı bir düşünce kurarsın. Ama zihninde kalemsiz, kağıtsız, fazla ayrıntılı konuları sağlıklı bir şekilde düşünemezsiniz. O yüzden stres nedir arkadaşlar? Stres, küçük küçük problemlerin çözümsüz halde kalması, onları beyin ayrı ayrı ama küçük küçük de olsa farklı problemleri çözemeyip altında ezilmesi demektir. Onları birer birer çözseniz veya elinize kalem kağıt alarak, döküman yaparak halletmeye çalışsanız, Onların aslında çok küçük birer mikrop kadar olmadığını, kolay halledilebileceğini görürsünüz. Ama hepsi birden beyninize doluştuğunda sizi de uykusuz yapar, çözümsüz hale getirir. Evet. Yani düşünme yönüyle bazı düşüncelerimi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beyin çöker çöker mi çöker? Bilgisayarın çöktüğü gibi, bazen aşırı yorgunluktan, bazen işte küçük küçük problemlerin devamlı düşünülmesinden karamsar düşüncelerden dolayı beyin çöker. O yüzden psikolojik tedaviye ihtiyaç duyulur. Kafam çalışmıyor dersiniz. Bu beyne efendim çok şey depoladığınızdan dolayı değil beyninizi işlemez hale getirdiğinizden, yani çalışan makineyi yanlış çalıştırmaya gayret ettiğinizden dolayıdır. Yoksa düzenli olarak beyne sistemli bilgiler gönderin, yorulduğu zaman başka bilgilere yönelin, konuyu değiştirin, kitabı değiştirin, hiç de beyin yorulmaz. Beyin başka şeyle meşgul olarak daha güzel dinlenir. Gözünüz yorulduğu zaman gözünüzü kapatarak gözünüzü dinlendiremezsiniz. Daha uzağa bakarsanız dinlenir. Ufkunuzu genişletirseniz, gözüm kitap okurken yoruldu olabilir. Bırak kaldır kitabı, biraz da kainat kitabını oku. Gözün daha rahat dinlenir. Yoruldum, dinleneyim, uyuyayım derseniz hayır uyumakla göz dinlenmez. Beyin de öyle. Kainatı okumak. Yani Allah'ın yarattıkları üzerinde düşünmek. Yani pencereyi açıp daha denize, çevreye, gökyüzüne bakmak. Ve olumlu düşünmeler yapmak. Evet. E, vaktimiz bir saat oldu. E, Tabi ikinci bölüme biraz da zaman ayıralım. Yarım saatte. E, sizi de çok yormayalım. E, elimdeki notlarla, notların bir kısmını sizinle paylaştım. E, yani özet olsun diye de e, işte bazı anekdotlar vurgulamaya çalıştım evet insan beyni ya görseldir ya e, işitseldir e, görsel hafızalar e, daha çok e, gözüyle gördüklerini hatırlarlar görsel şeyler hatırlarlar e, işitsel beyinlerde e, onun konuşmalarını sözlerini onun fikirlerini görüşlerini daha çok hatırlarlar e, insan beyninin mutlaka bu ikisinden birine meyli vardır. Biraz gayretle değiştirebiliriz. Sağ, beynin sağ lobu daha çok e, fantazilerle, efendim e, problem çözmeyle, e, biraz e, hayalle, e, efendim müzikal şeylerle meşgul olur. Sol tarafsa matematiksel, mantıksal e, şekilde çalışır. Sağ beyni çalıştırmamak, sadece sol beyinle ezber yapmak, sadece okumak insanı hem çok yorar hem de beynin yarısının devreye girmediği için başarısı az olur. O yüzden ezber çok istenmez veya sadece matematiksel düşünmek, mantıklı kararlar vermek doğru değildir araya duyguları da katmak, gönlü de katmak, inancı da katmak, hayalleri, sevgileri, duyguları da katmak, ilahi rızayı da araya katmak, başarı şansını daima artırır ve beyni yormaz dinlendirir. Hafıza teknikleri de işte hafızanın daha çok sağ beyinle alakalı yönlerini öne çıkartır. Okullar bizim Sal tarafı çalıştırmayan, askeri disiplinle e, tek tip insan yetiştirmeye ve sadece sol ruloğu çalıştırmaya yöneliktir. İnsanı ahmaklaştırır okullar, e, üretken yapmaz, memur tipli e, düşünmeyen, e, emredersiniz diyen insanlar oluşturulur. Bunlar kasıtlıdır, kasten böyle yaparlar. Tek tip insan haline getirmek için, makineleşmek için, makineleştirmek için. Evet, ben bu kadarla yetineyim inşallah.